Bismillah ve Elhamdülillah. Esselatü Vesselam ve La Resulallah ve Berd. Ed-derüsü sabi 17. ders. Ebvab-ül Mescidi Meftuhatün. Mescidin kapıları açıktır. Cümlesinde ebvab Mescid izafet terkibi mübteda. Onun haberi ise meftuhatun. Zahvet terkibinde asıl olan kelime hangisiydi? Muzaf olandı. Dolayısıyla muzafın cinsine adetine uygun bir haber gelecek burada. Muzafın ile ile haberin bir ilgisi alakası yok, değil mi? Hı. Muzaf olan kelime. Yani terkibinin tamlananı dediğimiz var ya. Tamlayanın tamlananı asıl olan kelimeydi. Evvap. Dolayısıyla bizim bahis konumuz evvap kelimesi. Evvap nedir? Gayrakil cem kelimidir. Dolayısıyla onun haberi nasıl olacak? Cem, şehir, gayret, müfret mühendis, mühendis geldi. Müfret mühendis geldi. Bundan dolayı Ebavul Mescidi meftuhu ne değil de Meftu Hatun diye Müfret mühendis geldi. Bir önceki derste gördüğümüz konunun ee, devamı. Limen hadihli buyu tu cediratı. Lümen hadihil buyutul cedîdetü. Bu yeni evler kimindir? Cümlesinde el buyut, gayra akil cem bir kelime. Onun ismi işareti hazihi müfret mühennes geldi. O kelimenin sıfatı el cedîde müfret mühennes geldi. Cevap hiyeli müdiri şeriketi. O şirketin müdürünündür. Li müdîr şirketi. Şerike şirket demek. <gülüyor> Türkçe bir kelimemiz Zagit delimizin. o da Arapçaymış. Bu <gülüyor> şirk zaten oradan gelmedi mi hocam? Şerîketin, evet. Şirketin müdürünündür. Evet, burada bizim konumuzla ilgisi olan bölüm nedir? Hiye zamiri. Hiye zamiri de müfred mühennes geldi. Neyi ifade ediyor? Evlenir, buyutu evlenir. ifade ediyor. Evet. Hani demiştik ya gayr akilcem kelimelerin ismi işareti sıfatı, zamiri ve haberi müfretmennesi gelir diye. Onu işliyoruz şimdi. Bu parışanın tamamı onunla ilgili. en Ennucumu cemiletün Yıldızlar güzeldir. Ennucum gayr akilcem mükteda onun haberi Cemiyetin Cemi müfret mühendis onun haberi geldi. Evet. Buna dikkat edelim. Her seferinde söylemem isterseniz söylerim. Yoksa dikkat edelim, ederim derseniz okuyup geçebilirim. Hazihid durusu sehletün. Bu dersler kolaydır. Durus, gayra akileceğim. İsm-i Hazihi Haberi sehletün müfret mühendis. Fil Hindi lugatun kesiratun Hindistan'da çokça dil vardır yani hala da olan, konuşulan çokça dil vardır kesir kesiratun çok, kesir çok. çok bu cümlede lugatun kesiratun müpteda fil Hindi haber haberle müpteda yer değişti lugatun gayrakilcem onun Sıfatı ise kesiratün müfret müennes geldi. Eynel kutubul cedidetü. Yeni kitaplar nerede? El cedidel kutubun sıfatı. Gayrakil cem. Ancak bundan dolayı müfret müennes geldi. Cevap hiye fil mektebeti. Onlar kütüphanededir. Hiye zamir müfret müennes geldi. Gayrakil cem olması hasebiyle. Tilke sururum meksuratün. O yataklar kırıktır cümlesinde. Es-surur gayra akileceğim onun isim şahiyeti uzak için isim şahiyeti tilke müfret mühendis. Haberi meksulatun müfret mühendis geldi. Es-saatü'l-yabaniyetü rahi-satün Japon saat, Japonya'dan gelen Japon saati ucuzdur. Rahi-satün Rahiş de değil mi? Efendim? Fiyatlar da kullanmıyor ya. Fahiş o, fahiş. Fahiş, abartılı. Rahiş, satün, ucuz. Saat, müfret, mühendis. Ancak müfret mühendis, dikkat edin. değil. Şey gayrakil ama Cem değil. Onun haberi müfret mühendis olarak geldi. Cem olsaydı nasıl olacaktı? Gene aynı olacaktı. Yani es-saatü ile es-saatü deseydik bu sefer yine yine vahisatün de müfred menes gelecekti haber. Hazihi humuru veya hazil hamiru del fellahi. Humur ve hamir humar'ın çoğulu iki tane çoğulu var demiştik. Geçmişte bahsi geçmişti onun. Bu eşekler çiftçinindir. Cümlesinde de hazihi Gayri akilcem olan Humur'un ismi işaret. Müfret mühendis. Eyne kutubukunne ya ehevatu. Ey kız kardeşler. Kitaplarınız nerede? Hiye fil fasli. Onlar sınıftadır. Burada kutubukunnenin zamiri hiye. Müfret mühendis geldi. Neden? Çünkü gayri akilcem. Hadihi kutubi ve tilke kutubu ukti. Bunlar kitaplarımdır ve onlar kız kardeşimin kitaplarıdır. Cümlesinde Hadihi Kutubi'den dolayı, Gayrı dolayı müfret mühennes geldi. Tilke'de gene Kutubi Uhdi'den dolayı müfret geldi. Hadihi Mekatubu tullabi, Bunlar erkek öğrencilerin masalarıdır. Mekatib Gayrı Akil Cem, çoğulu biliyorsunuz. Ona işaret eden zamir ise müfred muennes geldi. Fi hadz-şarîi fenâdiqu Bu caddede büyük oteller vardır. Büyük oteller vardır. Fenâdık <gülüyor> gayrı Onun sıfatı kebîratun şeklinde müfred muennes geldi. Evet. Anlaşıldıysa devam ediyorum. Şimdi aşağıda da e, bunların uygulamasını göreceğiz inşallah. Temariğin alıştırmalar, ecib anilesi ile Gelen soruları cevapla. Eynel kutubul cedidetü. Yeni kitaplar nerede? Bunları parçaya bağımlı olmaksızın siz kendiniz cevaplayacaksınız. Defterinize eğer yer varsa kitabında yoksa defterinize cevaplayacaksınız. Limen hadihil buyutul kebiretu. Bu büyük evler kimindir? Ey babu seyareti meftuhatın otomobilin kapıları açık mıdır? Ey ne aklamun müderrisi öğretmenin kalemleri nerede? Ey ne kilabu köpekler nerede? Ey hamiru eşekler nerede? Eyne Kutbu ki ya Meryemu, ey Meryem kitapların nerede? Eyne Defaturuttullah bi, öğrencilerin erkek öğrencilerin defterleri nerede? Eyne Elfenadigus Sagiratu, küçük oteller nerede? Limen Hadhilak Lamul Cediide tü, bu yeni kalemler kimindir? Onlara istediğiniz şekilde cevap vereceksiniz ancak cevap verirken bu öğrendiğimiz kaydelere riayet edeceksiniz. Nedir bu kaydeyi? Bir daha hatırlatalım. Gayri akil cem kelimelerden bahsederken olan ismi işaretleri, zamirleri, sıfatları ve haberleri müfret müennes olacak. Eszani, ikinci alıştırma Havvilil fi e Fikullin minel cümelil latiyeti ila lā cem'an Gelen cümlelerden hepsinden müktede'yi çoğula çevirsin. Misal el-babu meftuhun el-bab mübteda, müfret müzekker bir kelime gayri akil ama müfret müzekker haberi ona yönelik olarak meftuhun müfret müzekker bab kelimesi çoğula dönüştürülürse el-ebbab olursa haberi de kayda gereği müfret mühennest gelir el-ebbabu meftuhatün alır yani kapılar açıktır de bir değişiklik yok. Ceminde kayda devreye giriyor. Anlaşıldı. Evet. Haza kalemun ceditun. Ceditetun. Güzel. Hazihi aklamun ceditetun. Üçüncüye bakalım. Zalike kitabun kadiyun. Tilke, Kütübü, kütübün, kütübün, tilke kütübün gadimetün. Tilke kütübün gadimetün. Güzel. Diğerlerini okuyup geçelim o zaman. Anlaşılır. İkinciyi okuyorum. En necmu cemilun. Yıldızlar, şey yıldız güzeldir. Dördüncü. Zalikel Beytü cemilun. O ev güzeldir. Hazet dersü sehnun. Bu ders kolaydır. Zalikel Cebeli baidun. O dağ uzaktır. Hazel mektebü meksurun. Bu masa kırıktır. Haza nescudun cemilun Bu güzel bir nescittir. Hâzihi saatun rahisatun. Bu ucuz bir saattir. Tilket tayratu kebiratun O uçak büyüktür. Haza talimun cedidun Bu yeni bir öğrencidir. Zaliker racülü tacirun kebirun o adam büyük biz, bir... Biz nefaklarım, ben nefaklarım. Alimun kebirun. Zalike racülü alimun kebirun. Evet. evet, o adam büyük bir alimdir. Hâzen nehrû kebirun. Bu nehir büyüktür. Evet. es üçüncü alıştırma. Dağ fil emâkinil hâliyeti fi mâyeli kelimatin münasibeten ehbaren bizde ehbaren münasibeten münasibetin münasibeten ehbaren münasibeten mi? Evet, evet. peki tekrar okuyalım <gülüyor> da fil emakinil haliyeti fi mâyeli ehbaren münasibeten gelen şeylerde boş mekanlara boş yerlere Münasip haberler koy. İkbar, haber? Haber. Haberin yani. çoğu haber. Evet. İhbar haber vermek demek. Mastar. Haber ise haberin çoğulu. Haberler. Türkçeye İŞBÜ'nün gibi girmişti. İhbar yani. haber vermek demek. <gülüyor> birisine birisine bir haber vermek demek. İhbar is İkbar da aynı şekilde. Birisine bilmeyen birisine bir haber vermek demektir. Ve sadece dediğin gibi bir suç e...